Bunu biz nasıl ispat edeceğiz? Kitap sünnetle. Bir de icma ile. Biz biliyoruz bundan önce derslerde okuduk. İmamlar bu konuda ehli sünnet icma etmiş diyorlar. İmamların sözlerini de getirdik. Hatta İmam şafii diyor ki ehli sünnet bu konuda icma etmiştir. İman İtikattır, kavldır, ameldir. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Birisini çıkartsan imam şafi diyor, imam bozulur. Allahu Ekber. Dört imam bunu diyorsa, sen bu dört imam, ehli sünnet imamına uyma. Hayrat verici bir şeydir yani. Biz bu hayrata düşmüyoruz, milleti de düşmekten kurtarmaya çalışıyoruz. Biz kimiz? Biz değiliz biz. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Biz bir çöprüyüz. Nereden nereye? Ehli sünnet imamlarından, dört imamdan bugünkü Müslümanlara bir köprüyüz. O kadar. Bizim bir görüşümüz var ise hiç itibar etmeyin. Biz kimiz ki? Biz sadece büyük imamları davet ediyoruz iman meselesinde. Onun için kim dese İmam budur, budur. Ben bele görüyorum, biz bele görüyoruz. Onu sorguya alabilirsiniz. Ama imamlar adına konuşuyorsa imamları selef ise teslim olun. Selef değilse o imamlar da selefe uymamışsalar onları da sorguya çekebiliriz. Biz dedik selefin tanımında el sünnet icma etmiş ashab-ı kiramdır. Selefin en faziletlisi, en başı ashab-ı Ondan sonra olara ihsanla uyanlardır. İhsanla uymak ne demektir? En, güz en güzel şekilde. Onlar nasıl düşünürler, Nasıl inanıyordular? Nasıl yaşıyorlar? Bu ihsanla uymaktır. Oynatmayacaksın. yerlerini, ibadetlerin, imanın her şeyin onlar gibi inanacaksın. Fikir, akıl katmayacaksın. Akıl katanlar şeytandır imamları. Nassa uyanlar Resulullah'tır imamları. Dört imamın da imamı kimdir? Resulü Zuşan sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı biz bu dört imamın itikadlarına Allah devam ediyoruz. Bu dört imam itikadı bütün imamların sözüyle bize nakl olmuştur. Şimdi bu imamların sözü bizi nereye götürür? Birinci kuşaka, sahabeye. Sahabeden de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu imamları niye sayıyoruz? Evet ders uzayabilir ama neye sayıyoruz bu imamları? Millet var imamlar görsüler. Birçoku var diyor ki bizim inandığımız gibi yen matrodi yen aşari akidesi asıldır diyor ki, İslamiyet'te. Diyorlar ki fıkıhta ümmet dört imama teslim olmuş, itikatta da çi imama teslim olmuş. Ayrat verici bir şey. Ben fıkıhta dört imama uyursam dört imam fıkhi ekberde daha evledir umaya. bir de eşhariden matrodinin zinciri kopıktır dedik. Kendilerinde bitiyor. Ama bunlar imamlara dayanıyor. Ondan dolayı biz bir imamları sayıyoruz. ki ehl-i sünnet asıldır. Kendi imamları yoktur. Üç dönemin içinde imamları yoktur kim ehl-i maturadi itikadine uymuşsa, iman meselesinde eş'eri itikadine uymuşsa, üç dönemde imamı yoktur. Ama biz üç dönemdeki imamları o ondan sonra gelen de, olanın izinde gelen de imamların şeyine teker teker uyuyoruz. Evet, bugün 44 pardon, 44. şeydeydik, evet, imamdaydık. O da Abdullah-ı Evet. Zahid ve Arif İmam, Sehil bin Abdullah-ı rahimahullah'a imanın ne olduğu sorulduğunda şöyle demiştir. İman, söz, niyet, amel ve sünnettir. Çünkü iman, amelsiz söz olursa küfür olur. Niyetsiz söz ve amel olursa münafıklık olur. Sünnete uygun olmayan söz, Amel ve niyet olursa o zaman da bir ibadet olur. <gülüyor> böyük imam Arif, arif billah. Şimdi bu imam Abdullah eee se ibn -i Abdullah Tusteli tasavvufçılar adetleri gereği bir imam meşhur ise takvayla kendilerine mal etmeye çalışırlar. Aslında bu böyük Ehl-i Sünnet imamıdır. Anladın mı? Ehl-i Sünnet imamıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi rahimeullah ve kaddesallahu sirre'l azim onun gibi nedir? Büyük imamdır. Biraz takva, zühd canibi ne yapmış bir imamlara galip gelmiş. Güzel mi bir şey? Hem de çok güzel. Ebubekir'e de galip gelmiştir. Hazret Ömer'e de galip gelmiştir. Selefe öyle olur ki bunlar da imamlarından öğrenmişler. Rasulullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu böyücü imam bu konuda soruyorlar onunla e tabi bu çüyüz 83 senesinde vefat etmiştir. Üç dönemin içindedir yani bu böyücü imam. Resulullah'ın üç dönem niye önemlidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç dönemi tezkiye yapmıştır. Ne diyor bu böyücü imam? Diyor ki iman sordular iman nedir dediler. Dedi iman Niyettir. Yani itikattır. Kavuldır, ameldir, sünnettir. Dört şey getirdi bu. Sünneti ekledi. Biz dedik iman tanıma göre nedir? İtikat, kavul, amel. Bu dördüncünü ekledi sünnet. Sünnet nededir? Niyette de, kavulde de, amelde de sünnete uygun olmasan ne olur? Çünkü sen niyeti, kavli, ameli, da neye göre işliyorsun? He? Sünnete göre işliyorsun. Yani Resulullah'ın istediği göre iman edeceksin. E Resulullah ne istemiş? Böyle istemiş işte. Adam sünnete vurgu yapıyor. Yani odur meydan diyor. Akılcilere. Odur meydan. İştihatçılara. Nasıl olduğu yerde iştihat nedir? Sapıklıktır. Sonra ne diyor? Çünkü diyor, talil ediyor. Çünkü diyor, iman kavul söz olsa sadece amelsiz bu nedir? Fehuve kufrun. Bu küfürdür diyor. Allah korusun. Yani kafirden müminin ne farkı var? He? İman farkı var. İman sadece dilden olsa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Dil esnektir. İstediğin kadar konuş. Ama dili terazide tartmak için böyle bir terazi yoktur Rabbil Alemin. Dili tartsın. Sözleri tartsın. Sözlerin amelini tartar. Sözün de dilin de ameli var. Ameli nedir? Resulullah istediği gibi zikir yapsan o zikirleri tartar. O ameldir çünkü. Kalbinde de ameli var. Kalbin amel nedir? Allah'tan korkmak, Allah sevgisi, he? Bunlar heşyet. Bunlar nedir? Ameldir. Dilin de ameli var ama dil sadece söylentide kalsa, amel etmese kafirden senin farkın yoktur diyor bu boyucuma. Sonra diyor eğer kavuldur, kavul getirdin, amel getirdin niyetin yokysa, bu nedir? Nifaktır. Munafık ne yapar? Kalbinde inanmıyor ama Müslümanlardan geliyor, camiden namaz kılıyor. Kendine göre Müslümanları aldatıyor. Bu büyük nifaktır. Eğer diyor ki kavl oldu, amel oldu, itikat oldu ama sünnetsiz olsa ne olur? Bid'at olur. Bid'at nedir? Resulullah'ın emretmediği bir meseleyi sen işlesen bid'attır. Velev ki onun adını sen ibadet koysan, Önemli değil. Sonuçta bid'attır. Evet, bunu da İbn Batt'a zincirleme senediyle bu imama sahibi senetle gönderiyor. Evet, 45. imamımız. İmam Muhammed bin Nasir el-Mervezi rahimeullah şöyle der. İmam Allah'a inanmandır. Yani onu birlemen, kalp ve dil ile onu tasdik etmen, ona ve emrine boyun eğmendir. Gurur, kibir ve inattan uzak durarak onun emrettiği şeyleri yerine getirmek için azimli olmandır. Bunu yaparsan, onun sevdiği şeylere sarılır, gazabına neden olacak şeylerden kaçınırsın. Evet, <gülüyor> bu da büyük imamlardan birsidir, Muhammed İbni Nasr mervezi Merwezi. 294 senesinde vefat etmiş. 300 senenin bu da içindedir. Büyük imamlar bunlar arkadaşlar. Bunlar alimler ne kadar büyük imam olduklarını bular, bilirler. Bu çok büyük imamlardan birsidir. Belki kemiğidir ehl-i sünnette. Diyor ki iman Allah'a iman etmektir. Biz dedik ki bu dersin öncesinde imanın istilahi teriminde iman nedir dedik? Allah'a iman etmektir. Allah'a iman etmek nedir? La ilahe illallah Muhammede Resulullah'ı yerine getirmektir. Bu neyle gelir? İnanır, kalpte inanırsın, dilde nikah edersin, amelden Odur meydan. İslam'ın beş şartı var yerine getirirsin. Sonra ne diyor? Allah'ı tevhid Birleş, Bir tekleyeceksin. Birleyeceksin yani tevhid. Allah'ın isminde, sıfatlarında, rububiyetinde, ölühiyetinde tevhid edeceksin. Bunlar hepsini ister, kavul, amel ister. Onu demek istiyorum. Değişik bir tanıtmış kalbinle ve dininle tasdik edeceksin. Çünkü dil, kalbin neydir? Ekranıdır. Kalbin ikrarıdır. Kalpten, kalbi ben görmem. Ama dil kalbi kalbdekini dışarı verir. Evet. Sonra diyor, Allah'ın bütün emirlerine uyacaksın. Nester emre uymak? Yap yapma. Bu nester, azalarla He? organlarla uygulamak ister. Demek ki bu bir değişik tanıtıyor, açıklama. Neden değişik tanıtıyor bu imamlar? Hatta kapatsın. Giriş noktası kalmasın. Ehli bid'at ve ehli dalalet ve şeytanın adamlarına giriş noktası oradan girip bir kendilerine bir pencereden içeriye dalıp Oradan şüphet yollarını kapatıyorlar. Allah'ın emirlerine azimetle uyacaksın. Azimetle uyacaksın. İnat etmeyeceksin, kibirlenmeyeceksin. Eğer sen bunları yaptıysan ne olur? Sen bunları yaptıysan ee, kazama neden olacak şeyler? Mi? Allah'ın gazabı neden olarak şeylerden kaçın? Yani emrine uydun dedikten sonra masiyetlerden uzak duracağız. allah Teala nerede gazabı senin üzerine anır? Nerede sınırlarını açsın? Ya bu imamın bu kadar güzel tanımından daha başka nasıl tanım? Nasıl bir tanım olur ya? Sübhanallah. Evet bu da imam mervezi. Bunu da -salah kitabı var bunun iki cilti. Salah Bir kitabı var. O konuda namazın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Orada bu sözü söylüyor. Evet 46. Müfessirlerin imamın kaynağı güvenilir ve büyük alim Ebu Cafer Muhammed bin Celil et taberi rahimehullar şöyle de İman söz ve amel midir? Artar ve eksilir mi? Yoksa onda artma ve eksilme olmaz mı? Konusuna gelince bu konuda doğru olan iman, söz ve ameldir, artar ve eksilir diyenlerin görüşüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir toplulukta bu yönde bir görüş nakledilmiştir. Geçmişte din ve fazilet sahibi kimseler de bu görüşü benimsemişlerdir. Tamam. Güzel söz ona yükselir, salih amel onu yükseltir. Ayetini tefsir ederken de Hasan ve Kader eden naklen şöyle demiştir. Allah Teala amelle birlikte olmadıkça sözü kabul etmez inandığını söyleyen ve güzelce amel eden kimsenin sözünü kabul eder. <gülüyor> evet. İmam tabari müfessirlerin imamıdır. Çitene ehli sünnette ihtilaf etmez imam tabari bir cümlenin sonuna bir noktayı koyduğunda. O kadar büyücü imamdır. Tefsir-i tabari en güzel ve en sağlam senetle gelen bir tefsirdir. Ehli sünnette olması olmazdır tefsir kitabında. İmam Bukhari, e pardon İmam Tabari tam bir muçtehidi mutlakıymış. O seviyeye gelmiştir. Ama kendisi iştihad etti mi? Etti. İştihad da o ama mezhebi yokuydu. Neden mezhebi yoktur İmam Tabari'nin? İmam Tabari kendisi şakidir. Neden mezhebi okuyordur? Çünkü yeniden keşfetmeye medikeyi gerek yoktur. Mezheb var. Gül gibi mezhepler var. Dört tane mezheb var. Törplenmiş, hazır. Ha, mezheplerde hata var ise ki yüzde dedi kaçtır? Ondur, 15'tir on O kataları gelip törplersin. Elinde hazır mezheb. İmam tabari, böğük imamdır, müctehid mutlaktır. Ama yapmadı. Yaptı işte hadini. Görüşünü verdi ama mezhep kurmadı. Buradan da mezhepsizlere bir cevap. Değil mi? Mezhepsizler nerede olduklarını, ne kadar büyük imamlar demek ki eller öpürür. Bu mezhepleri mezhep kuruyorlar, mezhepleri itiraf etmirler. Ellerini öpsak bile azdır ya. İmam taberi'den daha büyüktür. Adama gelsen Arapça bilmiyor, mezhep kuruyor. Anlamadık nasıl oldu bu ya. Tabi mezhep kurmakta nedir? Her şeye olmaz, olur, olmaz, olur diye mezhep kursaydı çok sular geçerdi bu köprünün altından. Elhamdülillah alimlerimiz bu işi sağlam tutmuştur, kurallarını koymuştur. Bu türlü cahillere pas vermemiş, göz aktırmamıştır. İmam Tabari Rahimehullah diyor ki 310 senesinde de bu zat vefat etmiştir. Üç dönemde mi? Dönemdedir. Çünkü 310 senesinde vefat etmiştir. Diyor ki iman eksilir mi? Artar mı? Kavul mu Emel mi? Buların en doğrusu şudur. İman kavuldur, emeldir, eksilir, artar. En doğrusu budur diyor. Ehli sünnete göre budur. Resulullah'ın ashabından bu ilim geldi bize. İmam Taberi kavilleri bilmekte ehli sünnetten sahabeden etba'u tabiine kadar kat bin tane söz var ise senediyle imam haberi o sene o sözlerin haberi İmam Taberi'nin yanındadır. Birçoğunu kitabına nakletmiştir. Elimizde 20 ciltlik böğüc boy Tefsiri var. Aslında diyor ki telebelerim yazamadı 300 ciltten 10 cilde düştüm bunu. Yani aslında te, imam Teberi tefsirini yazarken an kendisi yaz müraliyle söylüyor telebeleri yazıyor. Hocam dediler nasıl başlayalım? Dedi 300 ciltlik çahit ve milletçe hazırlayın eyvah dediler nasıl olur bu çoktur yetemez zamanımız yok paramız yok o zaman dedi himmet az oldu on cilde düşürdü ne kadar ilmini törpülemiş adam onun için bu böğüc imam diyor ki kavullerin sevabı budur o zaman da mürciyete bir, bir 150 elli senedir baş kaldırmıştır işte sonra şey ayetini ter, tefsir ederken ee, Fatih surası 10. ayet İleyhi yas'adul kelimu t-tayyibu vel amelus Salih Salih amel ve güzel söz Allahu u Teala'ya yükselir. Bu ayeti tefsir ederken diyor ki Hasan katada tabi'in bular, İmam tabi'inlerin de imamı. Diyor ki Allah-u Teala bu ayeti tefsir edersen Allah-u Teala emelsiz sözü kabul etmez ve kim amel sözü söyledi, emeli işledi, onu Allah subhanehu ve teala kabul eder. Demek ki bu imamlar en iyi şekilde meseleyi bilmişler, bize ne kalmış? Uygulamak kalmıştır. Bize kalmamış aklımızı, o eksik aklımızı katalım. Bir de hem hem cehalet dönemindeyiz, hem de şeytan ne yapıyor? En iyi şekilde bu dönemde çalışıyor. Evet, 47. imamımız. İmam ebul Hasan el-Eş'ari rahimahullah, selefin üzerinde icma ettiği esaslardan söz ederken şöyle der. Onlar imanın itaatle arttı ve isyanla azaldığı konusunda icma etmişlerdir. İmam Abu Hasan el äşşeri 324 senesinde vefat etmiştir. Yani hayatının yarısından daha fazlasını nerede geçirmiştir? Üç dönemin içinde geçirmiştir. Üç dönemin bereketini almıştır. İmam Äşşeri, biliyorsunuz 40 sene muhtezidelik yaptı. Yani akıllar mutezilerin imamıydır. Kırk sene. Mutezilerin neydir? imamıydır. Sonra baktı hak yol. Allah ona hak yolu nasip etti. Hak yolu buldu. Ne yaptı? Dönüş yaptı. Nereye dönüş yaptı? Yağmurdan kaçtı, dolya mı tutuldu? Yoksa rahmete kaçtı. Rahmete kaçtı. Rahmet neresidir? Selefi salihin itikadı. Selefi Salihinin imamı kimidir? İmam Eş'adi zamanında en bariz imamları İmam Ahmedi'dir. Ne yaptı? Çıktı bürcüm minbere, ben dedi 40 sene abest teşkil ediyordum. Aynen böyle. Ben ilan ediyorum, duydum duymayın demeyin. Ben minberin üzerinden ilan ediyorum. Ben bütün sözlerimden 40 senedir dönmüşüm, yanlış yapmışım, abes teşkil etmişim. Çalem ilmi şeytanın yoludur demiş. Ne oldum? Döndüm İmam Ahmet nerede nokta koymuş ben oradayım demiş. İmam Ahmet gibi inanıyorum onun gibi de ölmeyi istiyorum. Arzu ediyorum. Ve elhamdülillah öyle de öldü. Bu kimin imamıdır? Eşarilerin imamı. Eşariler de selef gibi inanmıyorlar. Özellikle iman meselesinde. Ama kendilerini bu böyücü imama nispet ediyorlar. Halbuki bu böyücü imam dönmüştür. Şimdi imam eşeri 40 sene döndü. O dönüş arasında bir kat sene çetrefilli hayat yaşadı. Yani bir es seleften aldı, bir es kelemden aldı, istedi bir mezhep kursun kendisine. Kisinin ortasını buldu, baktı bu da abestir, şeytanın oyunudur. O sefer ne yaptı? Tövbesini ilan etti. Şimdi bücündeki aşeriler o ara dönemin itikadını üstleniyorlar. Halbuki imam sözünden dönmüştür. O İbane kitabında bu konuları İmam aşeri açıklıyor. Risale ila ehl-i kitabında da diyor ki sünnet icma etmiştir, iman eksilir, artar tabi eksilir, artar diyen ehli sünnet ne diyor? Neden eksilir artıyor? Çünkü iman diyor, emel imanın bir cüzdür diyor. Emelin azaldı, imanın azalır. Emelin çoğaldı, imanın çoğalır. İşte bu imam da selef itikadındadır bu meselede. Evet, 48. imamımız İmam Behbhari. Önder ve örnek imam El-Berbehari rahimullah şöyle der. İman söz ve ameldir. Amel ve söz niyet ve isabettir. Artar ve eksilir. Allah'ın dilediği kadar artar, hiçbir şey kalmayıncaya kadar da azalır. 48. imamımız Selef imamlarından örnek olarak kadar bir imamıymış. O da imam El-Behbehari. 329 senesinde vefat etmiş Bağdat'ta. Demek ki bu da hayatının birçokunu nerede yaşamış? 300 döneminde. Demek ki bu da tabi'inlerin, etba'u tabi'inlerin son dönemlerine o bereketten almış, teneffüs etmiştir. İmamdır. Bir kitabı var, şerh-i bütün ehl sünnetin itikadını orada açı oluyor. Orada ne diyor İmam Bahbahari? Diyor ki, iman kavuldir, emeldir. Emeldir, kavuldir. Niyettir, isabet niyet itikat is ve, isabet nedir yani hakkı isabet etmek ne diyor orada tercüme de isabet isabet, isabet. isabet hakkı isabet et hak nerededir arkadaşlar ahmette mi Mahmut'te mi? yoksa sünnette mi sünnette tamam o zaman sonra ne devam ediyor Yezidu ve yan kıs eksilir iman azalır Matrodiler ne diyorlar? Ne eksilir ne azalır. Açayiler de kabul etmiyorlar. Ne artar ne, ne artar ne azalır. Öyle ki artar ki Allah'ın dilediğine kadar artar. Yani Hz. Ebu Bakır kadar olur, Resulullah kader olur, Evliyaullah olur. He? Öyle azalır ki hatta içinden hiçbir şey kalmaz ne üzerine vurgu yapıyor? İman eksilir, artar veya eksilir. Evet. Bu imamın da sözü neye destektir? ehli sünnet ne kadar doğulu ve sağlam inandırmış. Evet, 49. İmam Muhaddis El-Acurri Rahimeullah şöyle der. Biliniz ki Allah size de bize de merhamet etsin. Müslüman alimlerin icmasına göre iman bütün insanlara farzdır. O da kalp ile tasdik dil ile ikrar ve organlarla amel etmektir. Sonra biliniz ki beraberinde dille iman dile getirilmedikçe sadece kalp ile bilmek ve tasdik etmek yeterli değildir. Organlarla amel edilmedikçe de kalp ile bilmek ve dil ile söylemek yeterli değildir. Bu üç haslet bir kişide tamam olduğu zaman o kişi mümin olur. Kur'an, sünnet ve Müslüman alimlerin sözleri de buna delalet etmektedir. İmam Ebu Bakr'ın'l-Âcürri büyük muhaddistır. Bu 360 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. İmam Ahmet'in memleketinde. Ha? 360 senesinde. Bu Ehl-i Sünnet imamlarının bel kemiğidir itikatta. Bunun itikadı senetle naklediyor bize. Bunun El-Şeria diye bir kitabı var. El-Şeria. Evet. Burada diyor ki Ehl-i Sünnet alimleri iman hakkında vacip olan iman hakkında ne yapıyor? Kalple tasdik, dilden ikrar, organlarla emet. Aynen naklediyor. Sonra açıklıyor. diyor, bu üçü birbirinden ayrılmaz. Biz biz dedik ya derslerde tanımında. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Üçü bir arada olsa bu nun sahibi mümin olur. Diyor, biz bunu Kur'an ve sünnet ve Müslüman alimlerden böyle geldi bize yani. Demek ki bu sahabenin itikadiymiş. Demek ki ma turadi aşari itikadı nerede kaldı? Bu sefer kullanılmaz hale geldi. Akan su durar. Ne zaman? Sahabenin nakidesi çıktı? Sahabanin akidesi çıktı, bitti bu iş. Bunlar ne diyorlar? Ha bular kötü niyetli miler? Hayır. Biz bir musulman dedik, dedi La ilahe illallah Muhammed Resulullah bu muhakkak iyi bir insandır. Muhakkak kalbi temizdir, Allah'ı seviyor ve Allah'tan korkuyor. Ama şeytan ne yapar bunun? Aklını bozabilir mi? Bozar. İyi niyet ayrıdır. Bu mesele ayrıdır. Her iyi niyet insanı kurtarır mı? Hayır. iyi niyet sünnete göre oldu. Bak imamlar dedikleri gibi kurtarır. Olmasa kurtarmazdır. Bunlar ne dediler? Matrodi akidesi, aşari akidesi. Dediler ki evet sahabenin akidesi sağlamdır. Buna bir şey demiyoruz. Ama insanlar diyorlar, insanlar sahabeden uzak olduğu müddetçe Cahiller cahillik çok alıyor. Bu sefer insanlar ne yapıyorlar? Bilmiyorlar. Yanlış tevil, yanlış meseleye gidiyorlar. Biz bu işi kılıfını uyduran insanlar anladığı gibi koyalım. Bu sefer ne oluyor? Allah'ın emrettiği terimleri değiştiriyorlar. Bu sefer bazı tevillere kaçıyorlar, bazı örtbaslara kaçıyorlar. İşte bu hatalar çıkıyor. Içinde. Biz dedik irca önceden nasıl çıktı? Eey niyette çıktı. Bu Hanife de içindeydir. Ama onlar şefkat gözüyle bakıyorlar, davatçı gözüyle bakıyorlar. İnsanları bir küçük emelden hariciler ebedi cehenneme atıyorlar. Böyle olmasın diye ortasını bulalım diye. Ondan sonra şeytan ne yaptı? Oların etbani niyetlerini bozdu. Ne yaptı bu sefer? Onlar Buradan kendilerini ehli masiyat iş çıkart. Ne günah işler sen işle yeter ki sen la ilahe illallah diyeceksin. Nere geleyim? Biz ehli sünnete göre kesilse kesilse biletin senin cehenneme kes. Başka nere kesilebilir? Çünkü teraziden geçmesin. Terazi sadece ameli tartar. Evet, bu imamın daha güzel sözleri var. Onları da e, bayağı almış muallif. Neden? Çünkü bu imamın sözleri hakikaten kaydaktır o açıklıyor meseleyi. Evet. Bu imamın 30 sayfa imanla ilgili sözü vardı şeriat kitabında. Bir kısmını almış muallif. Devam et Eyüp. O yine şöyle der. Organlarla yapılan ameller kalp ve dille gerçekleştirilen imanı tasdik etmek demektir. İmanı, temizlik, namaz, zekat, oruç, hac, Cihad ve benzeri amellerle tasdik etmeyen ve kalp ile bilmeyi ve dil ile sö söylemeyi kendine yeterli gören kimse mümin olamaz. Bilmek ve söylemek de ona fayda vermez. Ameli terk etmesi, imanını yalanlaması demektir. Zikrettiğimiz amelleri yapması ise imanını doğrulaması demektir. Başarı Allah'tandır. Yani asıl da iman dersini bu neden sadece Özetelim. özetlesek tabalasını koysak, kitaplarımıza bunu yazsak, böyle aman artık yeter ya. Bak bu benim sözüm değil, müellifin sözü değil, Ahmet'in sözü değil, Mahmud'un sözü değil, kimin sözüdür bu? İman acüllü ya. 360 senesinde adam vefat etmiş. Telebeliği, etba-ı tabi'inlerin telebesidir. Diyor ki, iman kim dese, bu üçünden oluştuktan sonra, iman, emeldir. Emel de organlardan olur. Emel de nedir? Sayur, taharet, namaz, zekat, hac, oruç, cihat. Bunları yerine getirmesen sen ne oluyor? Amelin senin yalancı oluyorsun. Değil mi? Yalancı durumuna düşüyorsun. İmanın demek ki yalandır. Biz ne diyorduk derste Vurgu, vurgulayarak? Diyorduk ki kimse emelini dilin söylediğini azalarla tasdik etmese imanı yalandır onun. Bak burada imam diyor. Bizim dersimize imamlardan destek. Selef imamlarından destek. 44. imamdayız yanlış anlamayın. Pardon 49. imamdayız. Kim diyor bunları yerine getirdi? O hakiki mümindir. Bitmiştir mesele? Bitmiştir nokta koyulmuştur koyulmuştur. Eydir bu noktayı için koymuştur. Alim. Bu alim dinde yeri nedir? Bu alim kimin adını imza tür nuhta koyur? Evet. Allah ve Resul'ün adına. Bunun nereden çıkarttınız ya? diyebilirsiniz. Değil mi? Bunu da Resulullah diyor. Biz para, pul, miras koymayız. İlim koyarız. Kim onu hakkıyla <gülüyor> aldı? Anlattı, yaşadı o bizim varisimizdir. Sadece anlattı varis değil. Onun içerisinde burada kayda konmuştu. İlmiyle amel etmeyen alim değil. Varis değil. Nübüvvetin varisi kim olur? Hem anlatacaksın nübüvvetin istediği gibi hem de nübüvvetin istediği gibi onu canlandıracaksın. Onun için alimler derken sahabe اِتَّبَعَ الْرَسُولَ بِسِدْقٍ وَإِخْلَاسٍ Sahabenin tarifinde diyerler ki sahabeler Resulullah'a sıdıktan ve ihlas'tan ittiba ettiler. Sıdık nedir? Resulullah'ın ilmini sadik olarak, yalan katmadan, değiştirmeden aktardılar ikinci kuşağa. Sıdık, kizbin, yalanın neydi? Ters. Tersidir. Sahabelerin de imamı kimdir? Resulullah'tan sonra Abu Bakır, Es-Sıddîk. Bütün sahabeler Sıddîk'dirler tabi. Ama imamları Ebu Bakır'dır. İyidir, İhlas'tan amel nasıl nekl olunur? Çünkü ihlas nedir? Sadece Allah için yapar. Ahmet, Mahmut görsün değil. Riya olsun değil. şöhret makam değil. Sadece Allah için ihlas olur. Bunu nereden aldılar? Allah Teala diyor ki sizin için en güzel örnek Resulullah'tır. Resulullah hem ilmi söyledi, sadakatle masumdur çünkü. Hem en güzel şekilde yaşadı. Allah Teala dedi, örnek istiyorsanız Resul'un dediğini pratiğe dökmek için yine Resul'a bakın. Sahabe de sıdıktan Resulullah gibi aynen nakil yaptı. Çünkü esmat Resulullah'tan ölmedi. Alındı sahabelere verildi. Tümüne, tekine değil. Ümmete verildi. Doğru bir şekilde bizim için getirdiler, getirdiler. Örnek olarak da doğru getirdiler, ihlasla getirdiler. Al işte bu imam da oradan almış. Bu imam peygamberlerin varisidir. Ha diyebilirsin, benim de peygamberlerin varisidir. Hayır, bu konu, belki o başka konuda evet, bu konuda değil. Kusura bakma, ihsanla getirmedi bize. İhsanla Birebir uyacaksın. En güzel şeyi buldum. Mutamattan vazgeçti. Birebir uyacaksın. İhsanın. Onu lafz edemiyorum. Mutamut mu? Mutamat. değil. Birebir uyacaksın. Neye? Sahabeye. Uydun, ihsanlansın. Çünkü ayette diyor ki ve tabi'uhum bi ihsan. İhsan tanımı nedir? Birebir. Hiç değişmeden. Onun olduğu gibi sen emanetçisin. Resullar nedir? Amanetçidirler. Risaleyi getirip tebliğ ediyorlar. Evet. Bakalım bu mübarek imamımız, peygamberin varisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor. Allah rahmet eylesin. Şu sözler de ona aittir. Biliniz ki Allah bize de size de merhamet etsin. Ey ehli Kur'an, ey sünnet alimleri ve ey Allah'ın dinde kendilerine haramı ...ve helali bilme meziyetini lütfettiği kimseler topluluğu. Şüphesiz eğer siz Kur'an'ı Allah'ın sizi emrettiği gibi iyice düşünürseniz... ...anlarsınız ki Allah Teala müminlere, kendisine ve Resulüne iman etmelerinden sonra ameli farz kılmıştır. Aynı zamanda müminleri sadece imanla değil, imanın yanı sıra salih ameller işledikleri için... ...Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır diyerek övmüş... Ve yine bu nedenle onları cennete girmekle ve cehennemden kurtulmakla mükafatlandıracağını bildirmiştir. allah Teala imanı salih amelle birlikte zikretmiştir. Onları muvaffak kıldığı salih ameller olmadıkça da sırf imanla onları cennete sokmamıştır. Bu nedenle bir kimse kalbiyle tasdik etmedikçe, diliyle söylemedikçe ve organlarıyla amel etmedikçe onun imanı tamamlanmış olmaz. Bunun böyle olduğunu Kur'an'ı düşünen ve inceleyen herkes açıkça görür. Biliniz ki ben Kur'an'ı inceledim ve bu dediklerimi Allah'ın kitabında elliye yakın yerde buldum. Şöyle ki allah Teala müminleri sadece imanla cennete sokmamış, bilakis onlara olan rahmetiyle ve onları muvaffak kıldığı iman ve salih amellerle cennetine sokmuştur. Evet, kitab-ı şer'i adabını naklediyor. Vallahi Hazreti Ravzaullah kitabu Şeria isimli değerli eserinde bir bölüm açmış ve şunları söylemişti. Evet. Bab imanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmek olduğu ve kendisinde bu üç hasletin bir arada olmadığı kimsenin mümin olamayacak. Bir bab koymuş kitabında. Bu üçü bir arada olmayınca mümin olamazsın bab atmış. Altında da bunları söylüyor işte. Şimdi biz sonundan başlayalım İmam Acırrü'nün sözüne İmam Acırrü Rahim Allah diyor ki ben Kur'anı hepsini baştan aşağıya kadar kontrol ettim 50 fazla yerde ne gördüm Allahu Teala ki iman meselesi var müminleri cennete sokma meselesi 50 yerde gördüm Hiçbirisini birsini imanınızdan cennete sizi soktun gel yoktur bir ayet. Hep demiş imanınız da ve salih amelleriniz. Ameli herb koşmuştur. Demek ki amel nedir? Olmasa olmazdır. Bu büyük imamın ikrarıyla amel olmasa olmazdır. Ne kadar önemli bir şeydir. Sonra duyduk önceden işte ehli iman e, nasıl meselelere bakmıştır? E, salih amel nasıldır? O, okudu, okuduğu gibi kardeşin hepsi imamların aynen şeyleri tekrar ediyor. Hepsi aynen miskatten, aynen kaynahten nübuvvet kaynağından almışlar. Demek ki peygamberlerin varisi kimlerdir arkadaşlar? İşte bu alimlerdir. Her alim de alim değil. Bugün de var bizim için televizyonda çıkan çok alim alim geçiniyor. Yen ümmette alim geçiniyorlar. Ama nübüvvetin mirasından mahrumdular. Evet. Nübüvvetin mirasını nakletmek için bir şart var. O da ihsan. Birebir ona uyacaksın. İhsan makamı. İhsan makamı çok önemlidir arkadaşlar. İşte bu da İmam Acuri burada nakil yapıyor. Nasıl cennete girersin? Cennete bir şartla girersin. O şart nedir? Emelin salih olacak. Salih emelden Teraziyi kazanacaksın. Salih amel olmasa, terazin senin tartmaz. Çünkü terazi sadece amel tartar. Cennete sadece amel ciritir insanı. Ondan sonra ne yapmış dedik? Bir bab koymuş, iman hem tasdiktir, hem ikrardır, hem organlar da ameldir. Bu üçü bir arada olmasa, mümin olamazsın diye baş koymuştur. Evet. <gülüyor> e e 50. imamımız Muhaddis İmam Ebu Abdullah Ubeydullah bin Muhammed İbni Battâ El-Ukberi El-Ibanetul Kubra isimli değerli kitabında şöyle der. Bak imanın beyanı ve farz oluşu onun kalp ile tasdik, din ile ikrar ve oradanlarla amel olduğu ve bu üçü olmadıkça bir kişinin mümin olamayacağı hakkında. Bir defa bırak eylim. İmam İbni Battâ El-Ukberi Allah rahmet eylesin. 300 87 senesinde nerede vefat etmiş? Yine Bağdat'ta. Böyüç imam muhaddislerden birisidir. Bunun ne kitabı var? el İbana, el El-İbane-el-Kubra İbane-el-Kubra kitabında neyi naklediyor? Selef itikadını baştan aşağıya kadar zinciriyle naklediyor. Biz dedik derslerde bizim itikadlarımız zincirleme gelmiş bize. Yok filan imamda bitiyor. Zincirleme nasıl Abu Hurayra şey İmam Bukhari, İmam Müslim, kütübi ü Sitte Musannafatlar, bütün hadis kitapları, muhadisler nasıl zincirleme sahabiye dayanıyorlar, sahabiden de Resulullah'a dayandırıyorlar hadisleri e İbane kitabı da itikadı, ehli şünnet itikadını A'dan Z'ye nereye dayandırılmıştır? Sahabaya dayandırılmıştır. A'dan Z'ye nereye dayanmış? Sahabaya. Sahabaya kadar gidiyor. İşte iman meselesinde Abu Hureyre böyle demiştir. Zincirinden getiriyor. Diyor filandan filandan filandan Abu Hureyre'ye. Filan adamdan filan adamdan filan adamdan İbni Abbas'a. Zincirleme Sahih senetle itikat kitabını yazan İbanetü'l-Kubra. İbana da nedir? Bayan. Hem bayan hem yol ayrılığı. Yani bizim itikadımız apaçık budur, sizden ayrıdır. Sizden ayrıdır. Siz kimsiz? biz kimiz? Biz peygamberlerin varisi, siz dalalet yoluna gidenleriz. Biz sırat-ı siz ehli dalalet. Satmışsınız sırat-ı sizin imamlarınız, bizim imamlarımız cibi değil. Bizim imamlarımız Resulullah'ın eteğinden tutmuşlar. Sizin imamlarınız akıl fükür yürütmüşler. Detaylı yollarla şeytanın eteğine sarılmışlar. Belki bilerek değil ama sonuçta aynen kapıya gidersiniz. Biz sırat müstakim üzerinden Allah'ın izniyle kendimizi cennetin kapısında bulacağız. Olar ne bulacaklar? Şeytanın gittiği yere. allah Allahu Teala, şeytan'a ne diyer? Kıyamet gününde evet diyer şey. Ya iblis diyer. Senin zannın kulların üzerinde doğru çıktı. Allahu Teala ile şeytan arasında bir diyalog geçti. Rahmetten kabulür Beni ebedi bırak hayatımı, öldürme beni. Ahir zamana kadar kalayım. Ben adam oğullarını yoldan çıkartırım. Onun için binde 9, 999 tane nere gider? Ateşe gider. Binde bir tane zannete gider. O zaman Allah-u Teala diyor, evet şeytan senin zanının doğrudur. Allah-u Teala bilmiyor, haşa ve kefe. Ama bize ibret alalım bunu bize bu diyalogu naklediyor. Kıyamat gününde öyle dediğini de naklediyor. Biz meselenin ne kadar vehim olduğunu anlamamız lazım. Ama çimanlar Kimin kalp gözü açık oldu, nübüvvet nürüyle baktı anlar. Bakmasa anlamaz zaten. Evet, devam et. Şimdi ha, bu imam ne diyor? Diyor, imanın meselesini açıklamaya gelirsek, iman, kalpten, tasdik, dilden ikrar, organlarla ameldir. Bu üçüyle kul mümin olur. Yoksa olmaz. Devam ediyor şimdi. Bunun da Bayez sözünü nakletmişiz. Bilin ki Allah Teala kalbe Allah'ı tanımasını, onu, peygamberlerini, kitaplarını ve sünnetin getirdiği her şeyi tasdik etmesini, dillere bunu söylemelerini ve sözlü olarak ikrar etmelerini, bedenlere ve organlara ise emrettiği ve farz kıldığı her şeyi yapmalarını farz kılmıştır. Bunlardan herhangi birisi diğerleri bulunmadıkça yeterli değildir. Kul bunların hepsini birlikte yapmadıkça emin olamaz. Yani hem kalbiyle inanmalı, hem diliyle ikrar etmeli, hem de organlarıyla amel etmelidir. Bununla beraber söylediği ve yaptığı her şey sünnete uygun olmadıkça, bütün sözlerinde ve amellerinde kitaba ve ilme tabi olmadıkça yine mümin olamaz. Size açıkladığım şeylerin hepsi Kur'an'da zikredilmiştir. Sünnet'te geçmektedir ve ümmetin alimleri de bunlar üzerinde icma etmişlerdir. Allahu Ekber, akan sunar durar. Yani ben anlamıyorum. Bu kadar büyük imamlardan sonra insan nasıl bir günde kakar bazı insanların peşine takılır. Ab açıktır. 300 kusur senesinde vefat eden bir imam ümmetin icmani nakil yapıyor. İyidir bu mübarek zatlar. Şimdi ne dediği? Zaten tikrardır. Ama bayağı açıklıyor bu imamlar. Neden? Zaman... Zaman geçtikçe bid'at fırkaları çök salıyorlar. İmamlar açıklama hissetmişler. Niye eski imamlar ki sözden yetiştiriyorlar? İman ta, sahaba tabiinde diyor. İman kavludur, ameldir. Bitti mesela. Artık an, anlıyor. Hiç kimse sahabe gibi Resulullah dediğinde bunu evet sahabe iş, işgalet yokuydu. Niye imamlar başladılar amelleri daha fazla açıklamaya? Çünkü şeytan daha fazla iş yapıyor. Şeytan daha fazla fiçir veriyor. Bu sefer ima, imamlar açıklamaya başladılar. 300 kusur senesinde ne yapmışlar? Bu mürciye harici fiçirleri ne yapmış? Çok salmıştır. Bu zaten mürciyele diyedir. Bu kim derse iman, amel, şarti camaldır ona diye yapıyor. Reddediyor bu imam. Açıklıyor, apaçık, açıklıyor. Her şeyi açıkladı. Tikrar etmeyelim ama ne diyor? Kitapta, Kur'an'da böyledir, sünnette böyledir, ümmette bunun üzerine icma etmiştir. Eydir ben bir şey düşün. Burada hatırlatmak istiyorum. O imamlar iyi niyetten dediler ki insanlar nübuvvet zamanından daha uzak düştüler. İnsanlar başka insanların etkisi altına girdiler. Başka medeniyetlerin. Kafaları karıştı, fıtratları bozuldu. Onun için tevhül ederim, işleri hafifletirim, değişerim terimleri. Eydir bu imamlar o dönemde yaşarken niye böyle sert konuşmuşlar olan hakkında? Demek ki o zamanda da bu imamlar doğru imam yaşamış, beğenmemişler onu. Şimdi biz onları bu imamlarımız olmadan aynen kelamı onlarca söylesek haklı olabilirler derler siz o dönemi yaşamadınız. Ne bilirsiniz neler orada. Ama bak imam. Bir de bu adam sokaktan bir adam olsa, edebiyatçı olsa, diyeriz tamam bu bir edebiyetçidir. imamlara dil uzatmış. Bugün de çok var böyle. Ama bu imam ümmet bunun imamati İbn Battan üzerine icma eden bir imamdır. Nasıl burada bu kadar sert açık noktayı koyarak kadar açıklamış bu mübarek zaten. Bu peygamber varisi. Elinde senedi var bunun. Tapusu var, miras tapusu var. Nedir o da? İlim, amel. Bakın kıyamet gününde bu alimler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zümerinde, zümresinde görürüz olarak yavuc. Havzun başlarında ilk önce bu imamları görürüz Allah. İnşallah bizim de bu imamları sevcimiz olara bu imamlara uymamızla allah Teala bunların e, bu sevgi hatiri için, bu sevgi e, ameli için bizi olarak ne yapar? Yanında ve Resulullah'ın ne neyle Evet. Şimdi imam daha açıklıyor. Bakarım bu mübarek zat daha ne açıklamış o zaman da? Evet. O şunu da söylemiştir. Bilin ki allah Teala müminleri salih amelleri ve kârlı çalışmaları olmadıkça ölmemiş onlar için hazırladığı kalıcı nimetleri ve acıklı azaptan kurtulmalarını anlatmamış ve onlardan razı olduğunu bildirmemiştir. Sözü amelle, niyeti de ihlasla birlikte zikretmiş, böylece iman bu üç anlamı da kapsar hale gelmiştir. Bunlardan hiçbiri diğerinden ayrılmaz ve biri olmadan diğerleri fayda vermez. Böylece iman, kalplerinde evlilik bulunan ve akılları şeytanın oyuncağı haline gelen sapık mürciyenin görüşünün aksine dil ile söylemek, organlarla amel etmek ve kalp ile tanımak anlamını evet. kazanmış oldu. Yani Apatuh <gülüyor> burada sapık murciğe diyor. Şimdi biz bu kelimeyi kullasak diyorlar ya çok şiddetlisiniz. Evet ben de bu imama tabi olmak için, bu imamla heşr olmak için mürciye fırkası sapıktır diyor. Değil mi? Evet. Sapık nedir? Sırat müstakim üzerindedir? Yen yani dışarısındadır o kadar. Sırat müstakim üzerinde ol olmak istiyorsan kriterlere uyacaksın. Kriterler nedir? İhsan. İhsanla o yolda yürüyeceksin. İhsan nedir? Birebir Resulullah gibi inanacaksın. Birebir Resullah gibi yaşayacaksın. İhsan budur. Sahaba yaşadı mı? Yaşadı. Allah onlardan razı oldu mu? Radıyallahu anhum ve radu Olar Allah'ı Hakk'i Hakk'i Halik olarak, rab olarak, ilah olarak kabul ettiler. Allah da onlardan razı oldu. Bu ilim nereden geliyor? Ha? Bu imamı kim koruşturuyor? İşte o sahabe toplumundan destekini alıyor. Ha, matrodidir, Aşaridir, Ahmet'tir, Mahmud'tur. Senetleri kopmuş, oralara dayanmıyor. Kime dayanıyorlar? Sahabaya dayanıyorlar. Onun için, sahabaya dayandığı için alimler çok güzel konuşuyor. Burada işte ne diyor? Bir şeye vurgu yapıyor. Allah-u Teala hiçbir zaman müminleri amelsiz övmemiş. Tam tersine kim amel etmezse neyden müjde vermiş ona? Ataşla. Kim amel ederse onunla övmüş, razı olmuş. Hiç gördün mü bir taneyi? Bülbül gibi ötsün, Allah Teala onu övsün. Yoktur bir böyle. Eğer bu olsaydı, bu günde en ilk önce cennete giren gogul olurdu. Bütün ilimler var içinde. Ama amel sıfır. Şimdi ben burada da ahkam anlatacağım size. En güzel Resulullah'ın şeriatını anlatacağım. Ama bu masanın o tarafını geçmese bu amel, bu söylediklerim, ben de cennete girmem. Cennet dedikçe girme bir şart var, terazide kurtaracaksın terazide amelin ağır basacak. O terazide sadece amel terterek amelin haricinde hiçbir şey tartmaz. Evet işte mürciye sapıktır. Şeytan onların akıllarını bozmuştur. Apaçuk iman, apaçuk mürciyeye burada reddediyor. İşte kim derse amel imandan değil şert-i kemaldir. Şeytan onun fıtratını bozmuş. Evet devam et. İbni Battah rahimehullah ayrıca şöyle der. Allah Teala'nın kitabında farz kıldığı veya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde teyit ettiği farzlardan herhangi birini inkar ederek ve yalanlayarak terk eden kimse küfrü apacık bir kafirdir. Allah'a ve ahiret gününe inanan akıllı bir kimsenin bunda şüphesi olamaz. Kim de bu farzları ikrar edip diliyle söyledikten sonra önemsemeyerek ve hafife alarak ya da mürcienin görüşüne inanıp Onların mezhebine uyarak terk ederse imanı terk etmiş olur. Artık onun kalbinde imanın azı da yoktur, çoğu da yoktur. O, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı iki yüzlü davranan ve Kur'an'ın niteliklerinden ve onlara hazırlanan azaptan söz ettiği münafıkların içine dahil olmuş olur. Onlar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Safık müciyenin görüşlerinden Allah'a sığınırız. Allahu Ekber. Burada imam İbn Battâ Rahimahullah diyor ki ferzleri terk etmek nedir? Allah'ın emrettiği Resulullah'ın emrettiği ferzleri terk etmek aynen yalanlamak gibidir. Anlatabildim mi? Yalanlamak gibidir. İşte burada tehaun basit baktım bu meselelere. Nasıl olsa Allah Rahimdir mürceye görüşüyle. Amel önemli değil. Yeter ki ben Allah'ın varlığına ikrar ediyorum. Allah'ın varlığına zaten çuffari Kureyş, müşriki Kureyş ikrar ediyorlar. Diyorlar biz bu puta tapıyoruz. Biz bu puta dua ediyoruz. Allah'tan bizim aramızda bir vasıtadır bu. Bizi Allah yaratmış. Anlatabildim mi? Allah'ın varlığına iman ediyor ama hakkıyla edemiyor. Çünkü şeytanları ne yapmış? Bozmuş Allah'ın varlığını. İşte burada diyor ki Çin bu işleri yapmasa amelleri işte Allah gafur rahimdir desem mürci olur. Çünkü ameli önemsemiyor. Ne kadar güzel anlatıyor. Hatta diyor ki amel olmasa insan münafıklara benzer. Münafıklar da ataşının en kökündedir. Neden? Münafıkların bir sifatı var inanmayarak amel ediyorlar. Sen de tersini yapıyorsun. Evet, devam et Eyüp. Yine İbn-i şöyle der. Size Allah'ın kitabından akıllı müminlere yol gösterecek şu gerçeği okudum. İman, söz ve ameldir. Kim sözleriyle tasdik edip de ameli terk ederse yalancı olur ve imandan çıkar. Allah Teala sözü ancak amelle birlikte kabul eder, ameli de ancak sözle birlikte kabul eder. Kısacası Evi İbimbatta bu konuda da kavulları getiriyor. Bu bu sözleri imamların, sahabenin, tabiinin kavulun altında ibnot düşüyor. Belki 40-50-60 sayfa bu kavullardan getiriyor ibane kitabında. Senetlen kavulları getiriyor. Bu da kendi ibnotlarıdır görüşlerini açıklıyor bu ibnotta. En sonda da akıllı insan, sırat-ı müstakim apaçık. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Tecelli. Bak alim varis olduğu için Resulullah'tan alıyor ilmini. Resulullah'ın ilmi nedir? يُرْتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ beyba, كَنَهَارِ لَا يَزِيغُ عَنْهَا اِلَّا هَلِكَ Sizi İslam alanına bıraktım dümdüz. Bu masanın üzeri nasıl düzdür? Bu çiçeği buları kaldır, dümdüzdür. Bu kalemi koysak masanın her yerinden görülür. Bir de gecesi gündüz gibidir. Her zaman lamba yanıyor. Demezsin ben kalemi görmedim. Ge ge gece zamanına den geldi. Kalemi göremedim. Hayır. Apaçuktur, ışıktır. Nedir? İlle ki bu yoldan bu kalemi görmeyen olan olsa demek ki o çordur. La yezig in illa la yezig ona illa halik. Sırtı mıstakim jernen kim ya sabıkla yoluna gider illa halak heyden. Demek ki Allah onu halak gönderiyor. Apaçuk yerden nasıl sapıtırsın yolunu? He? Sen otobanla otobanla bir şehre gidiyorsun. Çıktın. Bir yerde battın, telefon ettin polise ya ben otobanda gidiyordum kendimi çöy sokaklarında buldum, takıldım gelin beni kurtarın. Ya orada sormaz ona, seni buraya ne getirdi? Yolumu aynı insan otobanda yolunu kaybeder mi? Hiç gördüm bile otobanda yol kaybetsin. Otobanda yan lamba var, yan şeyler var, yani apaçıktır. Otobanda yol kaybedilir mi? Edilmez. İlle ki sen yan yollara çıktın bilerek aradın. İçine düştün, çocuk gibi kimi kandırıyorsun. E sırat müstakim arkadaşlar anladığımız dilden konuşsak böyledir. Sırat müstakim apaçıktır. E demek ki sen kaşındın gittin derim bir bakayım burada ne var, orada ne var. Şeytan teşvik ediyor seni. Çık bak burada ne var, orada ne var. Tabi hırsızı var, haydudu var. Sırat, topat otobandan çıksan. E müstakimden de çıksan şeytanın adamları var. Seni harzlarlar, götürürler. Ondan sonra seni de kandırırlar, eline de kitabını verirler, derler sen en büyük imamın peşindesin. Sen de terazinin önünde, kıyamet gününde çuvaldan amel getirirsin, alın dersiniz meleklere, köz, gözkünü derersin, tartın dersiniz. Ameller ayır dediler, bakarlar bu melekler ayırt ederler bu ameller derler bu ameller terazide geçerli değil. Neden? Çünkü bu ameller salih değil. Bu terazi sadece salih emeli ölçer. Salih emel nedir? İşte imamların dediği gibi. Salih emel Resulullah'ın sünnetine uyacaktı Sen gece gündüz başını namazdan kaldırma ama Resulullah'ın dediği gibi namaz kılma o salih değil. Ama işte namaz, ibadet, tesbih çekiyorum, gece evet. gündüz zikrediyorum, ibadet ediyorum. Geçerli değil. Ne geçerlidir? Bunları Resulullah'ın koyduğu noktada duracaksın. Bid'at koşmayacaksın. Evet, 51. imamımıza gelelim. İmam Hafız Ebu Bekir el-İsmail-i Rahimullah hadis ve din alimlerinin itikadından söz ederken onların şöyle dediklerini söyler. İman, söz, amel ve marifettir. İtaatla artar ve isyanla azalır. İtaati çok olan kimsenin imanı İtaati ondan daha az olan kimsenin imanından daha çoktur. İmam Hafız Muhaddis Abu Bakr'in İsmail'i 375 bir senesinde, senesinde vefat etmiştir. İsmail'i böyük imamlarımızdan pissidir. Onun bir kitabı var. İtikadi emmetil hadisi vadin. din. Hadis imamlarının ve din imamlarının itikadi ufak bir risaledir. Ama altınla desek çok az gelir. Yani altınla tartılmaz. Yani en dünyanın dünyada değerden tartılmaz öyle bir kitaptı. İnşallah bizim niyetimizde var bu imamların serisi ufak risaleleri şey tercüme etmeye. Neden neden o imamlar az konuşmuşlar? Çünkü imamlar peygamberlerin varisleri olduğu için peygamberlerde de ne verilmiş olarak az va söz az ve öz söz verilmiş olarak. Cevami'l <gülüyor> kelim. Resulullah diyor, sallallahu aleyhi ve sellem inemuti tu cevami'l kelim. Yani bir sayfayı Resulullah ki satırdan bir satırdan anlatır. Ama biz onu bir sayfada zor anlatırız. Allah Teala onlara bir şey verilmiştir. Az öz verilmiştir. E bu imamlarda varış olduğu için az konuşurlar ama böyle suyunu çıkartmışlar. Konuştuğuları hepsi kriterlerdir, kurallardır. Diyor ki, iman kavuldür, ameldir, marifettir. Marifet burada yani itikadi zenni, kast ediyor. Artar, eksilir. Ne kadar itaatin fazla olduğu imanın o kadar artar itaati fazla olanın itaati az olanından daha imanı artar. Artan diyen eksiltme de kabul eder. Çünkü artmadan önce yerinde duruyordu. Arttı. Arttığı gibi eksilirdi. Bunları biz artı eksili meselelerinde açoladık. Bu boyucu imamında sözü aynen böyledir. Evet 52. imama gelelim. İmam İbni Ebi Zeyd kay Kayrawani Rahimovullah şöyle der. İman, dil ile söylemek, kalp ile ihlaslı olmak ve organlarla amel etmektir. Amellerin artmasıyla artar, azalmasıyla azalır. Artması ve azalması amellere bağlıdır. Söz ancak amelle tamam olur. Söz ve amel de ancak niyetle tamam olur. Söz, amel ve niyet de ancak sünnete uygun olduğu zaman tamam olur. Kıble eğilinden olan hiç kimse işlediği bir günah nedeniyle tekfir edilmez. İmam Ebi Zeyd'il bu da 386 senesinde vefat etmiştir Kayravanda. Kayravan nerededir? Fas'ta. İmam Malikidir. Maliki imamlarından imamdır. Ebi Zeyd. Bir akide kitabı var. Bir ön sözü var. Fıkhında orada Ehl-i Sünnet akidesini yazıyor. Mukaddimet Ebi Zeyd diyerler ona. Meşhurdur. Ehl-i Sünnet alimleri bunu esas almış. Nasıl bizim imam tahavi akidesi metni var? Bu da böyledir. Orada iman hakkında bu kelimeleri geçiyor. Diyor ki e, iman diyor, kavuldur, ameldir aynen şeyleri naklediyor. Dedik ki bunlar bütün imamlar Bak, Bagdad'da olsun, Medine'de olsun, Şam'da olsun, Bukhara'da olsun, İstanbul'da olsun, e, Endülüs'te olsun, Misir'de olsun, Afrika'da olsun bir imam var ise atıyoruz kitaplarını, bakıyoruz hepsi aynı şeyi anlatıyor. Bu ne demektir? Hepsi aynen kaynaktan almışlar. Hepsi aynen babanın çocuğudurlar. Miras hepsine aynı şekilde dağıtılmış. Yani bunların bizim anladığımız dilde tutsak bunların tahlile götürsak, DNAta testi yapsak bunların için. He? Hepsi kimin çocuğu çıkar? İslam çocuğu çıkar. Sahaba nesli çocuğu çıkar bunların. DNA test E tabi labuatar'a götürüp bunları test etmek değil maksadımız. Bunları nasıl test ederiz? Nasıl inanıyorlar? Nasıl ameli yapıyorlar? Açıyoruz kitapları. Yen yani yazdıkları kitapları, yani onlardan nakil gelen kitapları. Açıyoruz, bakıyoruz, okuyoruz. Aynen şey yapmışlar. Demek ki DNA testinde hepsi ne olur? Başarılı olur. Hepsi aynen İslam torunlarıdır. Çocuklarıdır. Hepsi birinci kuşaktan ilimlerini almışlar. Aynen mirasın sahipleridir. Evet, bu da Abu Zeyd. 53.ye gelelim. 55'e kadar okuyanız. İmam El-Hafız İbn-i Mende şöyle der. İman dil ile söylemek, kalp ile itikad etmek ve organlarla amel etmektir. İman artar ve eksilir. i̇bn Mende, o da Hafız'dir, hadisçidir, 395 senesinde vefat etmiştir. Bunun çıcıldık bir kitabı var, Kitabul İman. İman kitabı. Bu da zincirle seleften İtikat meselelerini naklediyor. İman meselesinde de diyor aynen meseleyi naklediyor. İman kavldır, itikattır, organlar da ameldir, artar ve eksilir. 4 kelime ama formalite, formal, formal gibidir. Formül gibidir. Nedir? Ölçüdür bizim için. Az bu söz. Biz bunu işte bu kitapta 70 ders şerh ediyoruz bu dört kelimeyi. Yani 80 ders bu dört kelimeyi şerh ediyoruz. İman itikattır, kaldır, emeldir organlarla. Aksilir, artar. 80 ders tırmının etrafında dolaşıyoruz ya. Bir sahabe geldi dedi ya Resulallah ben bedeviyim, yaşlıyım anlamıyorum sizin dediğiniz dilden. Şimdi Resulullah bazı şeyler diyor onlara garip geliyor çünkü. Böyle bir şey duymamışlar. Yani edebiyet gibi konuşuluyor iman, datayı konuşuluyor ben bunlardan anlamıyorum. Siz neyin atrafında dönüyorsunuz dedi. Yani Bu dediğiniz söz nedir ya? Dedi sen ne anlıyorsun? Dedi ben anlıyorum. Allah'a iman edip senin emrettiklerini ve yasakladığını yerine getiriyorum. Ya Resulullah dedi biz de bunun etrafında dönüyoruz işte. Yani biz de bunu anlatıyoruz. Aynen kapıya çıktı O zaman sen biz bunu anlatıyoruz. Bu edebiyetler ama sen anlamışsan kısa yoldan halal olsun git amel yap. Kurtarmışsın sen. E biz derstir bunu anlatıyoruz ama imam şişeyden bunu anlatmıştır. Yani aynı şeyde dönüyoruz. Bak imam i̇b de Mende bil de dedin ama diyen için. Bak cahil cesur olur. İb-i hadi diğer oradan i̇b de kimdir? Benim baba gibi filan imamım var. E cahil silmesi kolaydır. Bir kalemle siler. Ama alim, bak allah Teala diyor, hakkıyla Allah'tan korkan kimler olur? Alimler olur. He? Hakkıyla Allah'tan korkan alimlerdir. Ama alim olmayan cesur olur. Bak allah Teala Teala'ya bile Kul Allah'tan korkmasa diye ben ilahım, Fıran gibi. Ben Rabbinizim diye. Yani Allah'ın emirleri inkar eder. Yen yani en azından Müslüman grubunda olsa ya Allah gafur rahimdir bir şey olmaz der. Karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Benim bildiğimi siz bilseniz acaba Resulullah ne biliyor diyor. Cizli aşırı tasavvufa giden, sapıtan sırat müstakimden çıkan diyorlar ki bizde ilm-i duni var. Biz gayb ilimlerini biliriz. Bizde olduğu ilim Rabbimizden alınmış. Siz ölüden ölüye, biz tabi-in ashabı ölü ölüden ilmimiz geliyor. Bize heyden heyye geliyor. Ölmeyen hey, Allah'tan direkt geliyor bize ilim. İlhamdan, çeşiften ya rüyada. Ne diyorlar olar? He? Diyorlar ki bizim e, ilmimiz Allahu Teala'dan geldiği için biz daha iyi biliriz. Bu ilimden bahsetmiyoruz. Acaba Resulullah ne biliyordu? He? Resulullah diyor ben bildiğimi siz bilseniz yatakta yatamazsınız. Hanımlarınız da ilişkiye giremezsiniz. Ki ilişki bir erçektin olması olmazdır. Yemek içmek gibidir. E şimdi insanın bir maralı bozulsa? He? Bir böylü musibetin gecemide iştahı kapanır mı? Kapanır. İlişki de aynıdır. Bir bir musibet geldi. İnsan ilişkiye girebilir mi? Yemek içmekten ilişki aynıdır. O, o da fıtrat, istek Allah koymuş bu da istek. Resulullah adını koyuyor bak. Ne kadar önemli. Dür siz benim bildiklerimizi bilseniz ne yatakta uyuyabilirsiniz ne ilişkiye girebilirsiniz. Ayrıca çok ağlayıp az gülersiniz. Normal insan hayatta çok az ağlar. Evet. Abdülkerim ben son ne zaman ağladın? Belki aklına gelmez. Çok nadir yani insanın gözü dolu renazı. Ama mümin insan hakikat mümin her zaman Allah korkusundan gözü damlaması lazım. Şimdi bir sefer en azına bir damlamakması lazım. Hakikim şundan. Eyidir Resulullah ne biliyordu acaba biz bilmediğimizi? Hayır. Resulullah'ın bilmediği e, bildiği bir şeyi ümmetine cizlememiştir. Hiçsini açılamıştır. O sapık sofiler gibi değil. Biz duni ilmi biliyoruz. Biz Allah özel has adamlarıyız. Hayır. Allah'ın has adamı var ise en hası imamı kimdir? Resulullah'tır. Evliyelerin evliyeleri imamı Resulullah'tır. Gaybin gaybi bilen kimdir bu konularda? Allah izin vermişse bir kul gaybin, sınırlı gaybi bilsin Peygamberlerdi Rasullah. Ne biliyordu Resulullah? Resulullah neyi biliyordu? Cenneti, cehennemi görmüştür. Cehennemi gösterdiler ona. Onu biliyordu. İşte onu diyor. Allah'ın azabını, sakatını benim gibi bilseniz iştahınız kaçar işte. Çok ağlayıp az güleceksiniz. İşte bunu biliyordu Resulullah. Onun için Resulullah hakkıyla Allah'tan korkuyordu. Resulullah'ın mirası ayetten ma yakşallâhâ min ibâdihil ulemâ. Hakkıyla Allah'tan kim korkar? He? Alimler. Alimler. İyidir alim. Bugün ilahiyetçi de çıkıyor telefizyonda. Alim mi? Bakacağız. Elimizde miyank taşı var. Sürteceğiz böyle miyank taşına Salsosu çıkar ortaya. Altın sunun bir taşı var. He? Sürüyor altını, falsa olsa biliyor. O mihen taşı nedir? Hayır. Kur'an tamam da, o mihenk taşı Kur'an sünnetten çıkmıştır. Elimize vermişler, diyorlar alimlerim, onu tartın, test edin. Böyle sürüyorsun canına, abi alimdir, kırmızı ışık vuruyor yani yeşil işi. Böyle değil. Ne diyor o? ilmiyle amel eden alimdir ilim anlatıyor ilim de ilimi de başka bir kriterleri var onu da oturtmuş İslam'ya. o da nedir nasıl bir kitarı bir treni raya oturtursun dersin şüfer düğmeye basar bu tren Ankara'ya gidiyor. Ankara gidiyor bir tane tren kaçırtabilir mi treni Ankara'ya giden treni kaçır, sür Eskişehir'e sür Diyarbakır'a diyebilir mi Diyemez, rayda oturmuş çünkü. E İslam da her ameli rayda oturtmuş. İlimde rayı var, rayda oturtmuş. Adam var, sabaha kadar süs mühür, konuşuyor. Ama ilim rayına, mihenk taşına uğraşıyorsun. Bakıyorsun bu ilim bizim kriterlerde değil. İlmin rayı kriterleri nedir? Resulullah'ın mirasçısı olamazsınız. Eydir Resulullah'ın mirasçısıyım konuşuyorum, hayır. Birebir ona uyacaksın Sahaba bir sıdık nakil yaptı bize. İşte bu sıdıkla nakil yapmak nedir? Birebir onun gibi yorum katmak yoktur. Ne aldın bize gelip buna gö göster. Onun gibi de amel yap. Amel yapsan ihlasla yap. İhlasla ne demektir? Riyadan uzak. İlim ne demektir? Bid'atten uzak. Yalandan uzak. O zaman ne oldu? İşte bu Sahabe neslin uzantısı oldu. Bugün de sahaben uzantısı var, var. Kıyamet gününe kadar kader var. Nereden çıkartın bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. La yezal taifetim min ümmeti kaimine alel haq. Ümmetimden bir taifa var. Taife kelimesi Arapçada azınlık. Her zaman var diyor. Kıyamet gününe kader. La adahum la Kim olara destek vermese kim olara düşmanlık Yapsa onlara ziyan veremez. Ziyan ne de veremez? Beden de verebilir. Öldürürler, örtbas ederler, baskı sürerler. Yaşatmazlar, göz açtırmazlar. Televizyonları var, alay ederler. Bunları yaparlar. Ama ne de zarar vermezler? Akideleri sağlamdır, kalpte taşır olarından. Nasıl bizim elimize işte bu akide geldi, sahabenin akidesi? Biz iddialı dedik, her dersimizde dediğimiz gibi yumruğumuzu masaya vuruyoruz. Bir sahabe gelse bizim dersimizde otursa, bak tabi'in demiyoruz. Sahabe gelse bizim dersimizde otursa, ister iman, ister itikat meselesinde edebiyet hariç aynen bizim anladığımız gibi anlatıyorlar diyenler. Hiç fark yoktur. O kadar iddialı konuşabiliriz. İşte el i sünnetin farkı budur arkadaşlar. Ehli sünnet dedik, dört imam dememiz lazım. Dört imam dedin, icma demen lazım. Dört imam dedin, icma dedin, Kur'an sünnet demen lazım. Kur'an sünnet dedin, Allah ve Resulü'dür. Allah ve Resulü dedin, cennetin kapsıdır o da. Neyden geçiyor? Sırat-ı Biz bu dünyada cennete sırat-ı üzerinden ulaşabiliriz. Allah hepimizi sırat-ı müstakim üzerine kılsın. Ondan onun yanlarındaki dalalat yollarına sapanlardan eylemesin. Şeytanın bıdı bıdısını bu süslemesinden bizi uzak et. İmamlarımızın yolundan da şaşırmasın. Dört imamın eteğine sarılarak, onlar da tabi'in etba'u tabi'in zincirleme Resulullah'ın eteğiyle cennete girmeyi bize nasip etsin ve bütün Müslümanlara hidayet versin, hatalılarımızı da affetsin. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين